Allahu Bismillahirrahmanirrahim. İn alhamdulillahi nahmdu. Ve nes ta'inuhu ve nes ta'ifru. Ve nes ta bilsin ve nesiyatamadina. Men yehteh Allahu, ve men yulil fala hadiilah. Ve eshedu anla ilah illallah, wahtehu la shirkila. Ve eshedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluh. Amabat. Fina istaqal hadisi kitab ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Tefsir dersimizde Nisa suresi 31. ayetinde kalmıştık. Nealen Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız sizden kötülüklerinizi örteriz ve sizi çok güzel bir yere girdiririz. İbn Abbas radıyallahından gelen rivayette büyük günahlar Allah Teala'nın sonunu cehennem ateşi, azap veya lanet kıldığı her türlü günahtır. Yani naslarda şunu yapana ateş vardır, cehennem vardır veya şöyle azap edilir. Veya hutta şöyle yapana Allah lanet eder gibi bu ceza ifadelerinin geçtiği bütün günahlar büyük günahlardır demiştir i̇bn Mesud radiyallahu anh'den gelen rivayette ise büyük günahlar Nisa suresinin başından 30. ayetine kadar, yani bir önceki ayete kadar e, zikredilen günahlardır, bahsedilen yasaklardır der. Yani zina, yetim, malı, yemek gibi e, bu ayete gelince kadar geçen yasaklardır demiştir. i̇bn Abbas radiyallahu gelen diğer rivayette büyük günahlar 700 kadardır. Ancak bağışlanma varsa büyük günah yoktur. Günahta ısrar varsa da Küçük günah yoktur. Yani tevbe varsa, tevbe edildiği zaman Allah bağışlar, bu durumda büyük günah kalmaz. Küçük günahta da kişi ısrar ederse, bu da büyük günaha dönüşür. Yani hakkında lanet, azap veya cehennemle tehdit bulunmayan günahlarda da kişi ısrar ettiğinde bu da büyük günaha dönüşür. Şey biliyorsunuz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ekberul Kebair diye sayar. Bir rivayette yedi tanedir, bir rivayette dokuz tanedir diye sayar. Bunların en başında Allah'a ortak koşmak gelir. Sonra haksız yere bir cana kıymak, anne babaya isyankarlık etmek, zina etmek, masum bir kadına zina suçlamasında bulmak, iftira atmak, hücum gününde savaştan kaçmak gibi, Bu, helak edici en büyük günahlar diye sayar bu hadisler büyük günahları sınırlamaz. Yani bu büyük günahların en büyükleri e, zikredilir bu hadislerde. i̇bn Abbas radıyallahu Radyalaman dediği gibi şayet e, hakkında cehennem ateşi, azap veya lanet bulunan günahlar derlenip toparlandığında bu sayı yedi de bulabilir. Nitekim i̇bn Hacer el-Haytemi, ezzevacir an-iktirafil kebayir diye e, büyük günahları Cemetli bir kitap var. 2 cilttir. Bu genellikle tergib ve terhip, münzirinin tergib ve terhibinde geçen e, hadisler genellikle. Sadece tergib ve terhipteki hadislerde bile e, 200 küsür günahı zikretmiştir büyük günah olarak. Yani bunlar hakkında tehdit vardır, lanet vardır diye. Yani büyük günahlar çok. Ayşe radıyallahu anh'a'dan gelen bir rivayette de e, işlediğin günahın, kusurun küçüklüğüne bakmak, kime karşı işlediğine bak demiştir. Yani eğer Allah Azze ve Celle'nin azametini düşünürsen ve sen ona isyan ediyorsun, bu günah küçük mü büyük mü bu şekilde bakılmaz. E, aksi takdirde kişi günahı hafife aldığı zaman, özellikle mesela kimsenin görmediği bir yerde e, ferdi olarak günah işliyor kişi. Ferdi olması başkasının hukukuna tecavüz olmadığında, mesela hırsızlık çalma gibi değil de, sadece kendisiyle Rabbi arasındaki bir günah olduğunu bile düşünsek, İbn Mesud radıyallahu gelen bir rivayette diyor ki, kişi herkesin göz önünde işlemekten korktuğu bir günahı. Allah Azze ve Celle'nin sadece Allah'ın göre bir, güce bir yerde işleyebiliyorsa diyor, bu kendisi görenler içerisinde en değersiz Allah'a sayıyor demektir diyor. Bu açıdan yani küçük günah diyerek kesinlikle günahları küçük görmemek lazım. 32. ayet Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyi temenni etmeyin. Erkekler için kazandıkları şeyden bir pay vardır. Kadınlar için de kazandıkları şeyden bir pay vardır. Allah'ın lütfundan isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilmekte olandır. Mücahit Rahimullah diyor ki, Ümmü Seleme radıyallahu anh'a, Ey Allah'ın Resulü, erkekler savaşa katılırken biz katılamıyoruz ve şehit olamıyoruz. Mirastan da yarım hisse alıyoruz deyince Allah Teala bu ayeti indirdi. Bunu Said Bi İsnat da Tirmizi, tefsirinde Taberi ve i̇bn Münzir İbn-i Nebiat'in Hakim-i Müstezzek'te, Said Bi Mansur yine tefsirlerinde rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a da diyor ki, Erkekler keşke falan kişinin ve ailesinin malı benim olsa gibi isteklerde bulunmasın. Allah Teala böyle istekleri yasaklamış ve lütfundan istenmesini emretmiştir. Erkeklere de ölenlerin mirasından kadının iki katı pay vardır. Yani ayete dönecek olursak Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminizden üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Bunları arzulamayın. Yani Allah erkeklere bir pay vermiştir. Kadınlara bir pay vermiştir. Yani hepsinin Mükellefiyetler ve cezalar hususunda, ödevler ve görevler hususunda farklı mertebeleri vardır. İleride zaten iki sonraki ayette başka bir mevzuda gelecek. Allah'ın erkekleri kadınlardan üstün kılması da gelecek. 33. ayet Her biri için ana babanın ve yakın akrabaların bıraktığından varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla şahittir. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayet hakkında şöyle dedi. Önceleri aralarında hiçbir akrabalık bağı bulunmayan iki kişi, birinin ölümünden sonra diğerinin kendisine mirasçı olması yönünde anlaşma yapardı. Ancak Enfal 75. ayeti böyle bir uygulamayı kaldırdı. Yani ne sık bu diyor Enfal 75. ayetiyle. Bunda Ebu Davud, Hakim, Taberi ve Beyhaki sahip isnadla rivayet etmişlerdir. 34. ayet Allah'ın kimisini kimisine üstün kılması ve mallarından harcamaları sebebiyle erkekler, kadınlar üzerine kaim derler. Saliha kadınlar gönülden itaat edicidirler ve Allah'ın koruması sebebiyle gizli olanı koruyandırlar. Baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara övüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın, onları dövün. Size itaat ederlerse onların aleyhine bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah Ali ve kebir olandır. Ebu Hürer radiyallahu anh'ta Allah Resulü şöyle buyurdu. Şayet bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Bu hadis bu lafsıyla mütevatirdir. Tirmizi Ahmet rivayet etmiştir Ebu Hürer'e dengelenini. İbn-i Effar <gülüyor> radiyallahu gelen rivayette şu ziyade vardır. ''Muhammed'in nefselinde olana yemin ederim ki kadın, kocasının hakkını tamamen yerine getirmedikçe Rabbinin hakkını tamamen yerine getirmiş olmaz.'' Bunu da İbn-i hakim sahibi İsnaf'da rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle diyor, ''Erkekler kadınlar üzerine amirdirler.'' Yani emredici konumdadırlar. ''Kadınlar da Allah'ın emrettiği şeylerde ona itaat etmelidirler.'' ''Bu da kocasının ailesine iyi davranmaz.'' Malını koruyup gözetmesidir. Erkeğin kadına olan üstünlüğü de onun geçimini sağlamak için çalışmasıdır. Bunun içindir ki kadınlar kocalarına itaat eden ve yokluğunda Allah'ın emrettiği ve korunmasını istediği şeyleri gözetip korurlar. Yani gerek iffetlerini gerekse kocalarının mallarını korurlar. Böyle olan kadınlara yani bu vazifelerini yapan kadınlara iyi davranmak gerekir. Evet bunu Hasen bir isnatla Tabiri ve İbn-i Hatim rivayet ediyorlar. Muaviye bin Haydar radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin üzerinde karısının hakkı yediğinde yedirmen, giydiğinde giydirmen, yüzüne vurmaman, Allah yüzünü çirkinleştirsin dememen, yatağını ancak evinin içerisinde ayırmandır. Yani ayette zikrediliyor ya. Şayet baş kaldırmalarından, nüfuz etmelerinden, isyankarlık, serkeşlik etmelerinden korkarsanız kadınlara öğüt verin. Nasihat dedim. Bunda dinlemediler. O zaman yataklarını ayırın. Yani ayrı yatın. Bu ayrı yatırmayı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı evin içerisinde olmasını. Yani erkek gidip otelde kalmasın. Yani bu şekilde bir ayrılık değil de aynı evin içerisinde ayırma. Bu da kar etmedin mi dövme geliyor. Yani dövmeye bu sefer izin geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dövme konusunda izin verince, yani kadınları caiz olarak, meşru olarak dövebilirsiniz diye izin verince, sahabeler Nas'a izin çıktı diye kadınları alel ırtlak dövmeye başlıyorlar. Ve Ensar'ın kadınları Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam evlerini kucatıyorlar. Hanımlarına geliyorlar şikayete. Durum Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iletiliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna kızıyor, öfkeleniyor. Yani bir köleyi döver gibi hanımlarınızı dövüyorsunuz. Sonra onların koyunlarına nasıl gireceksiniz? Düvenleriniz hayırlılarınız değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En hayırlılarınız hanımlarına en hayırlı olanlarıdır diyor. O da benim diyor. Yani içinizde kadınlarına en hayırlı olan benim diyor. Yani en hayırlılarınız meselelerini dövmeden halledebilenlerdir. Öğüt vererek, nasihat ederek. E, halledebilenlerdir. Çünkü dayak en son başvurulacak çarelerden birisi. Bununla beraber meşrudur. Ama e, sudan sebeplerle değil. E, eğer kadın, kocasının hukukunu yerine getirmez, e, dilini çokça uzatmaya başlar, sağa sola her şeye karışır ve e, bazen hak eder. İşte o hak ettiği zaman. Yine Aile fertlerini terbiye olarak asayı, bastonu, sopayı yani e, bir tehdit unsuru olarak evde çocukların, e, aile halkının görebileceği bir yere asın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle de bir tavsiyesi var. Bu illaki dövmek için değil ama bir tehdit olarak dursun. Yani yanlış bir şey yaptığında onun sırtına ineceğini bilsin. Yani e, bu terbiye Yani bu terbiye metotlarından birisi. Ama en son başvurulacak bir şey. Biz e, en hayırlı olanı talip olmalıyız. Yani en hayırlılarınız bu işi dövmeden halledenler demek. İbn Abbas radıyallarından gelen rivayette, Kadın kocasına asi olduğu, hakkına önem vermediği ve emirlerine karşı geldiği zaman, Allah Teala'nın emrettiği gibi koca sona nasihatte bulunur. Allah'ı hatırlatır ve üzerindeki haklarının önemini anlatır. Kadın razı olursa haklarına riayet eder. Yani erkek onun haklarına riayet eder. Aynı şekilde devam etmesi halinde erkek yatağını ayırır. Yine dönmeme halinde kemiklerini kırmayacak, iz bırakmayacak ve yaralamayacak bir şekilde onu döver. Kadın bundan sonra kocasına itaat ederse artık kocası başka bahanelere tutunarak ona eziyet etmeye çalışamaz. Evet, bunu da hasen bir isnatla Taberi, İbnü'l-Münzir ve İbn-i Hatim rivayet etmişlerdir. 35. ayet: "Aralarının açılmasından korkarsanız bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer düzeltmek isterlerse Allah onların arasında uyum oluşturur. Yani niyetleri samimi olursa Allah aralarında uyum oluşturur. Bu Allah'tan. Muhakkak ki Allah alim ve habir olandır. Her şeyden, her şeyi bilen ve haberdar olandır. İbn Abbas radıyallahu diyor ki, karı kocanın arası bozulduğu zaman biri erkek, diğeri kadın tarafından olmak üzere salih olan iki kişi hakem kılınır. Bu iki hakem kusurun kocada olduğunu görürlerse, kadını ondan uzaklaştırırlar ve kocayı kadının nafakasını karşılamakla yükümlü tutarlar. Kadını hatalı bulmaları halinde onu kocasıyla yaşamaya mecbur ederler ve nafakasını da keserler. Karı-kocanın ayrılması veya birlikte yaşamaları konusunda hakemlerin vereceği karar geçerli olur. Birlikte yaşamalarına karar verilip de eşlerinden biri razı olurken diğeri razı olmazsa içlerinden birinin ölmesi halinde birlikte yaşamaya razı olan eş, diğerine mirasçı olur. Razı olan mirasçı olur. Ancak razı olmayan eş, diğerinin ölümü durumda ona mirasçı olamaz. Hakemler karı-kocanın arasını bulmak istedikleri zamanda allah Teala ıslahı amaçlayan her bir kimseye yaptığı gibi onlarda hak ve doğruyu bulma konusunda muvaffak kılacaktır. Yani Allah buna bir başarı verecektir, samimi olmaları halinde. Bunu Hasan-ı İl-İsnaf'da Tabiri Münzir ve İbn-i Hatim rivayet etmişlerdir. Abide Esselmani radıyallahu anh der ki, bir adamla bir kadın Ali radıyallahu geldiler. Her birinin yanında insanlardan bir grup vardı. Ali radıyallahu onlara erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem belirlemelerini emretti. Sonra iki hakeme şöyle dedi, üzerinize düşeni biliyor musunuz? Eğer ikiniz onların birleşmelerini uygun görürseniz birleştirirsiniz, ayrılmalarını uygun görürseniz ayrırsınız. Yani bu hakemler illaki aralarını bulup birleştirmek için değil. Eğer ayrılmaları gerekiyorsa, ayırmaları gerekir. Kadın, Allah'ın kitabına ve üzerime düşen veliye razı oldum dedi. Yani hakeme razı oldum dedi. Adam ise ayrılığı kabul etmem dedi. Yani hakemler görüşecekse ayrılma şartıyla değil, mutlaka aramızı bulacaklar. Böyle bir şart koştu. Ali Radiyalan dedi ki, yalanladın. Allah'a yemin olsun kadının kabul ettiği gibi sen de kabul etmedikçe olmaz. Yani ayrılığa da birleşmeye de razı olacakları bir şekilde olmalı. Yani bu hakemlerin e, niyetleri bu olmalı. Tabii eşlerin de bu şekilde. 36. ayet Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Ana babaya iyilik edin akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin sahip olduğu kimselere de. Muhakkak ki Allah kibirli ve böbürlenen kimseyi sevmez. Bu ayette geçen ve sahibi bir cembi, yani yanınızdaki arkadaş yol arkadaşıdır. İbn-i Abbas böyle tefsir etmiştir. Yine İbrahim'in Neha'i de yalnızdaki arkadaş kişinin eşidir demiştir. Aleyküm sağolun. 37. ayet Onlar cimrilik ederler ve insanlara cimrilikle emrederler. Yani insanlara da cimrilik yapmalarını emrederler. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeyi gizlerler. Doğrusu biz o kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Said bin Cübeyr, Rahimullah dedi ki, İsrailoğullarının alimleri bildikleri konusunda cimri davranır. Yani ilimde cimrilik, da, cimrilik yaparlar ve insanlara da bir şey üretmek istemezlerdi. Allah Teala bu konuda onları kınadı ve bu ayeti indirdi demiştir. Zeyd bin Eslem de cimri malından Allah'ın hakkını eda etmeyen kimsedir demiştir. Yani zekatını vermeyen, e, zekatını vermeyen cimrilerden bir cimridir. Bu en büyük cimrilik. Ondan sonra e, sahilinin sahibi olduğu kölesinin, eşinin, çoluk çocuğunun nafakasını vermemek, onların ihtiyaçlarını karşılamamak bir cimrilik. Ondan sonra komşusu açken tok yapmak cimrilik. Komşunun da kişinin üzerinde böyle bir hakkı var. Bunlar mal konusundaki cimrilikler. 38. ayet onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler, harcarlar. Ve Allah'a da ahiret gününe de iman etmezler. Şeytanın kendisine arkadaş olduğu kimse ne kötü arkadaştır. 39. Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeylerden infak etselerdi, onlara ne olurdu? Allah onları hakkıyla bilmekte olandır. Mücadeledeki dedi ki bu ayetler Yahudiler hakkında nazi olmuştur. Yani onlar e, mal konusunda oldukça cimrilikleriyle meşhurdurlar zaten. 40. ayet Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Bir iyilik olursa onu katlar ve katından çok büyük bir ecir verir. Yani ona kat kat. Ebu Hureli radiyallahu anh'dan e, gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kutsi bir hadis olarak aktarıyor bunu Allah azze ve celle'de mümin bir kul herhangi bir kötülük yapmaya niyetlenir. İse Allah ona günah yazmaz sadece niyetlendi diye. Eğer onu işlerse sadece bir günah yazar ondan dolayı. Bir seyyye olarak yazar. Tevbe ederse onu da siler diyor. Bir iyilik yapmaya niyet ederse fakat onu yapamazsa yani gücü yetmediği için yapamazsa ona bir ecir yazar diyor. Yani daha yapmadı. Sadece hayra niyet etti ama yapamadı. imkan olmadı, yapamadı. Fakat ne zaman imkan bulursa bunu yapmaya da azimli. Böyle bir kimse onu yapmış gibi bir ecir, bir hasene olarak yazar. Ve bu niyetlendiği şeyi de yerine getirirse yaparsa birden 700 katına kadar ona hasene olarak yazılır diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin ihsanı böyle bol cömerttir. Enes radıyallahu anh'dan gelen Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Allah Teala müminin yaptığı iyiliği boşa çıkararak ona zulmetmez. Yani bu ayette geçen zulmetmeme onun iyiliğini boşa çıkarmamasıdır. Yaptığı bu iyile karşı dünyadayken rızkını alır. Kişi rızkını alır. Kıyamette de karşılığını alır. Yani yaptığı iyile karşı Allah yolunda infak etti. Sadaka verdi. Dünyada rızkını alır. Rızkında bir eksilme olmaz. Ahirette de sevabını alır. Sevap cinsinden karşılığını alır. Kafir ise bir iyilik yaptığı zaman bunun karşılığını dünyadayken kendisine verilir. Bu şekilde kıyamet günde kendisine karşılığı verilecek bir ameli kalmaz. Evet, bunu Müslim ve Ahmet sahip isnaflar yuvayetmiştir. Taberi de tefsirinde yuvayet etmiştir. 41. ayet her ümmetten birer şahit getirdiğimiz, seni de onlar üzerine bir şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak? İl-Mesud radıyallahu anh rüvete diyor, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bana, bana Kur'an oku buyurdu. Ben, ey Allah Resulü, Kur'an sana inmişken ben mi sana okuyacağım dediğimde başkasından dinlemeyi seviyorum buyurdu. Bunun üzerine Nisa suresini okumaya başladım. 41. ayete bu ayete gelince... Başımı kaldırdım veya yanındaki biri bana işaret etti de başımı kaldırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerinden yaş akıyor diyor. Bunu Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, sünnel Kübra'da ve i̇bn Münzil tefsirinde rivayet ediyorlar. Yani sen de şahit olarak geleceksin diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a. 42. ayet Kafirler ve Resulü'ne asi olanlar o gün yerle bir olmayı arzu ederler. Ve Allah'tan hiçbir haber de gizleyemezler. Huzeyfe radıyallahu anlatıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Kıyamet gününde huzura Allah Teala'nın kendisine çok mal verdiği bir kul getirilir. Kendisine dünyadayken amel olarak ne yaptın diye sorar. Allah'tan bir söz gizleyemezler. Adam, Rabbim herhangi bir amelim yok. Ama bana çok mal vermiştin. Ben de birilerine bir şey sattığım zaman, de onları sıkıştırmaz yardımcı olurdum, der. Bunun üzerine Allah Teala, Kuluma yardım etmede ben daha fazla aksabiyim. Kulumun günahlarını görmezden gelin, buyurur. Uhbe bin Amir ve Ebu Mesud el Ensar radıyallahu dediler ki, Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böylece işittik. Evet, bunu Müslim ve İbn-i Hatim ve Hakim say isnatla rivayet ediyorlar. i̇bn Bas Abbas da diyor ki, kişinin uzuvları, organları konuşacağı için o gün hiçbir şey gizli kalmaz. Yani ağzıyla söylemesi ve tukellimena ve tukellimena edihim ve erculehum. Erculehum. Yani bize elleri, ayakları konuşacak diyor. Nahtimu. Elyeme nahtimu ala efahim. Ağızlarına mühür vururuz. Yasin suresinde ağızlarına mühür vururuz. وَتُكَلِّمِنَا اَيْدِيهِمْ Bize elleri konuşur, ayakları konuşur. Yani Allah Azze ve Celle'den hiçbir şey gizleyemezler o gün. 43. ayet Ey iman edenler! Sizler sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar cünüp iken de yolculukta olmanız müstesna usledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olmuşsanız veya yolculukta iseniz veyahut sizden biriniz ihtiyaç yolundan gelmişse ya da Kadınlara dokunup da su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin ve yüzlerinizle ellerinize sürün. Muhakkak ki Allah afu ve gafur olandır. Yani çokça affedici ve bağışlayıcı olandır. Ali radıyallahu anh'den, ben Abdurrahman bin Avf ve bir kişi daha içki içmiştik. Abdurrahman bize namaz kıldırırken Kafirun suresini okudu. Yani bu içkinin haram kılmasından önce. Kafirun suresini okudu. Sureyi okurken karıştırınca bu ayet nazil oldu. Biliyorsunuz kafirun suresi, yani birbirine benzeyen ayetler var. La abudu ma tabudun. Ben sizin tatlılarımıza tapmam. Siz de bir benim tatlı ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. Bu manalar var. Bunu tam tersi manaya gelecek şekilde, o sarhoş sebebile yanlış okuyorlar. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu diyor. Yani bu ayette, ee, sarhoşken namaza yaklaşmama emrediliyor. Henüz bak içki yasaklanmamış. Şimdi meseleyi illetlere bindirip de yapanlar, bakın e, içkide böyle bir illet var. Bak namazda karıştırmana sebep oluyor. Ama haram kılınmamış henüz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah Azze ve Celle'de nihai hüküm gelinceye kadar işte reyde bulunup, kıyasta bulunup bir şey söylemiyor. O toplumda insanlar içkinin kötü olduğunu biliyorlar. Yani bu habis midir, tayyip midir deseniz o dönemdeki insanlara, içenler dahi habis derler. Yani bunu iyi bir içecek olarak görmüyorlardı. Habislerden görüyorlardı yani. Fakat Allah habis demedikçe, Allah bunu haram kılmadıkça, e, haramlık söz konusu olmuyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Teala'dan vahiy gelinceye kadar, içki konusunda bile haram olduğunu söylememiştir. İçki gibi, yani e, batıla sebebiyet verdiği açık olan şeylerde bile, Allah'tan bir hüküm gelince kadar hükümde susmuştur yani. Ama ne, ne zaman ki Allah Teala hükmünü indirdi, insanların fıçlar dolusu içkileri varken bunları sokaklara anında dökmüşler. İşte bunlar ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünmemişlerdir bile. Yani Allah'ın emri geldiği zaman da iman-ı ehlinin tavrı bu. İbn-i Abbas bu ayetin hükmünü maide 90. ayeti nesk etmiştir. Yani artık içki bu maide 90 tamamen yasaklanıyor biliyorsunuz. Ayşe radıyallahu anhadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten guslettiği zaman, guslün tarifi, ellerini yıkayarak başlar. Önce ellerini yıkayarak başlar, sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra parmaklarını suya sokar, saç ve sakal diplerini ovalar, sonra eliyle başı üzerinden üç avuç su dökerdi. Sonra bütün bedenine su dökerdi. Bu konudaki rivayetlerde yani Memune radiyallahu anhadan, İbn Abbas radiyallahu anhadan gelen rivayetlerde de yani önce kişinin cinsel organını yıkaması, ondan sonra namaz abdesti gibi abdest alması, ondan sonra bütün bedenini yıkaması guslun şeklidir. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın guslü ve ayakları yıkamayı en sona bırakma. Bu da müstahap yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın gusludeki sünnetlerinde. Ali Radyalan'da, bu ayet yolcu iken cünüp olan kişi hakkında nazil olmuştur. Bu durumda olan, yani su bulamayan kişi teyemmedip namazını kılar. Yani cünüp dahi olsa su bulamadığında teyemmedip namazını kılar. İbn Abbas Radyalan'da, ayette geçen dokunma ile kastedilen cinsel ilişkidir. Yani ayette geçen lemese, e, lügat olarak zahiri dokunmaktır. Yani mücerred dokunmak, temastır yani. Fakat burada Allah Azze ve Celle kinaya yapmıştır. Cinsel ilişkiden kinayedir. İbn Abbas diyorlar da bunu söylüyor. Hammad dedi ki, ellerinizi üzerine ellerini üzerine koyabildiğin her şey sahih demektir. Yani onla temin edilebilir. Hatta yerinin altına konan örtüdeki toz bile bu kapsamdadır ve onunla temin edilebilir. Yani yer cinsinden olan her şeyle ellerini sürebildiğin sürece ellerine dokunabildiğin sürece bununla teemmüm caizdir. İster kireç olsun, yani duvara badanı olarak yapılan, boya değil, yani o kimyasal boyalar değil, yer cinsinden olan kireç, taş, kişi taşa uğrarak da e, teemmüm edebilir. Bu ayette sa'ida kelimesi geçer. O yüzden sa'id diyor. E, Sa'id'in yani illa elini vurup da toz dökülebilecek bir şey olması şart değil. Said'de böyle bir şart yoktur. Nitekim Kevz Suresi'nde Said'en Curuza diye geçer. Bu kuru toprak demek. Orada da Said kelimesini kullanır Allah Azze ve Celle. Yani Said olduğu sürece onunla kişi temin edebilir. Yani taşa da vurup temin edebilir. Tuğla, taş yani yer cinsinden olduktan sonra eğer üzerinde mesela ee, fayans fayansın arka tarafı porselen gibi şeyler. Arka tarafı e, teyemmüme müsaittir. Ama üst tarafı sırlı olduğu için teyemmüme müsait değildir. Yer cinsini kapatan bir şey var onda. Yani o e, ne diyorlar ona bilmiyorum. Sır diyorlar bildiğim kadarıyla. Polyester gibi. O olmaz. Ama arka tarafı buna müsait. Ebu Zer radiyallahu Ebuzer radiyalarının kıssası uzun ama şu hadisin merfu kısmı yeterli bu konuda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki 10 yıl sürse dahi su bulamadığın sürece temiz toprak yeterlidir temim edebilirsin suyu bulunca da onu cildine dokundur yani guslet yani bir kişi 10 sene boyunca bile yani bu 10 sene 100 sene de olur 1000 sene de olur yani ömrü neyse artık e, su bulamadığı zaman toprak yeterlidir yani şimdi şöyle düşünün. Kendinize Ebu Zerr Radyalan yerine koyun. İnsanlardan uzete çekilmişsiniz. Uzakta yaşıyorsunuz. Ee, ve su bulamıyorsun. Günlerce, aylarca su bulamıyorsun. Bazı cünüplükler gayri ihtiyarıdır. Hani ihtilam olur insan da bunu anlarsın. Ama su bulamıyorum diye mesela eş ile ilişkisini terk etse. Bu doğru değil demek ki. 10 sene bile su bulamasa temiz toprak yeterlidir bu konuda teyemmüm için. Yani e, teyemmüm ediyorum diye e, cıma gibi hakları da terk etmeye gerek yok. Evet bu hadis Ahmet bin Abdul Abdurrezzak hakim ve Beyhaki tarafından Sayıp İsnat'ta rivayet edilmiştir. Burada Allah Azze ve Celle yani Nisa 43 benzeri Maide 6. ayetinde de gelmiştir. Maide 6 ile Nisa 43 arasında şöyle bir fark var cünüp iken mesela bu ayette Nisa 43'te cünüplük bahsediyor yani büyük hades hali cünüplükte ne yapılacağını anlatıyor Allah Azze ve Celle yani teyemmümü anlatıyor burada kadınlara dokunma ne halidir? Şimdi sadece e, filolojik tahlil için söylüyorum bunu. Bazılar hani lemese, işte Kur'an'ın zahiri kadına dokununca abdesti gerektiriyor. İmam Şafii'nin geldiği yoldan geliyorum şimdi. Mücerred dokunma olarak alırsak, mücerred dokunmayla e, cünüplük hası olur mu? Allah Azze ve Celle bu ayette cünüplükten bahsediyor ama. Demek ki lemese ile cinsel ilişkidir. Yani ayetin başıyla son arasında böyle bir bağlantı vardır. Yani ayetin zahiri de aslında cinsel ilişkiyi kastediyor. Kadınlara dokunmak ifadesiyle kastedilen. Yani kadınlara dokunman abdesti bozacağı ifadesi e, anlaşılmaz burada. Yani İbn-i Abbas Radyalanma bu tefsirine isabetlidir. Nitekim Ayşe Radyalanma'dan gelen rivayette Bukhar'da geliyor rivayet. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önde cenaze gibi uzanırdım. O zamanlar evlerde kandiller yoktu diyor. Secde edeceği zaman ayaklarıma vururdu. Ayaklarımı toplardım, secde ederdi. Sonra geriye yardım ayaklarımı diyor. Şimdi namaz içerisinde bakın kadına dokunuyor. Yine Bezzar'ın rivayet etti hadiste ve başkalarının rivayet hadiste. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birini öperdi de yeniden abdest almadan namaz kılardı diyor. Bunu ee, söylediği zaman Mesruh, hadisin rabisi Mesruh, Mümner'in annesi Ayşe haya perde arkasından sordu. Herhalde e, bu hanımız siz olmalısınız dedi. Ayşe Radyalanha güldü diyor. Evet, 44. ayet. Kitaptan bir nasip verilen kimseleri görmedin mi? Sapıklığı satın alıyorlar da sizin de yolu, yolunuzu sapıtmanızı istiyorlar i̇bn Abbas Radyalama'dan gelen ''Yahudilerin büyüklerinden Rifa bin Zeyd bin Tabut, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken dilini eğip büker ve ''Bize iyice kulak ver ki anlayabilesin'' der, sonra İslam'a dil uzatırdı. Bunun üzerine bu ayetler, 46. ayete kadar nazil oldu. 45'te şöyle buyurulur, ''Doğrusu Allah düşmanlarınızı çok iyi bilendir.'' Elbette ki Allah veli olarak da, yardımcı olarak da yeter. 46. Yahudi olanlardan kelimeleri yerlerinden değiştirerek, işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası ve dillerini eğip dine saldırarak ra'ina derler. Oysaki onlar işittik ve itaat ettik, dinle, bizi gözet deselerdi, muhakkak ki onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu. Fakat Allah onlara küfürleri sebebiyle lanet etti. Artık pek azı hariç iman etmezler. İbn-i yollanmadan gelen rivayette, Yahudiler Allah'ın Tevrat'taki yasaklarını tahrif edip değiştirdiler. Yani bozup değiştirdiler demiştir. Mücahit ki, Ayette Yahudilerin Tevrat'ı değiştirmeleri, Yahudilerin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dediğini işittik, ancak sana itaat etmeyiz dedikleri ifade edilmiştir. Dinle dinlemez olası sözü, Din, e, dediklerin kabul edilecek şeyler değildir manasındadır. Ayetle Yahudilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme acele etme, iyice anlayalım demeleri anlatılmıştır. Yani bizim hakkımıza hüküm vermekte acele etme, tamam biz seni duyduk, işittik. Ama bir anlayalım, iyice bir anlayalım, öyle İtaat ederiz dediklerine sana icabet ederiz diyerek e, aslında anladıkları halde erteleme istemeleri kastediliyor. Bunların amaçları farklı. es dedi ki Yahudilerden bazıları dinle ama umursama anlamında dinle ama dinleme derlerdi. Dinle de dinleme gibi yani. Dili eğip bükme ile istihza ve alay ederek konuşma kastedilmiştir. Saldırdıkları dinlen kasıt Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Bu ee, Evet. Ve gayra Dinle dinlemez olası diye tercüme Yani dinle ama dinleme. Demeleri bu ifade. Eee Bir elsine değeyim. Otağının fit Yani bu ra ina sözünü söylemeleri, e, bunun yerine de unzurna demeleri gerekirken ra ina demeleri, yani sanki burada bizi güt demeleri gibi bir şey. Mı ra ina, ra ina, ra ina bizi gözet. Ra'i çoban demek. Ne? Şimdi Allah Azze ve Celle onların kelimesini böyle aktarıyor. Ve ra-ina. Ra-ina dediler. Halbuki unzurna demediler kendileri için daha hayırlı olacaktı. Yani unzurna bizi gözet gibi. Yani e, muhatapta uyandırdığı mana ciddiyet içeren bir şey. Bizi gözet. Ama ra-ina yani bizi göt manasında veya biraz daha işi haffe alıcı manada. Yani sırf kelimeyi yerinden değiştirip aynı kelimeyle o kelimenin delalet ettiği işte hafif anlamları kastetme gibi şeyler. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmeti de bazı sözlerden uyarmıştır. habiset nefsi demesin de lachisat nefsi desin. Yani midem habis oldu, pis oldum, kötü oldum bu gibi ifadeler yerine lachisat yani midem bulandı gibi e, düzgün ifadeler. Su döktüm gibi ifade yerine daha başka e, şeyler yani böyle e, hoş olmayan manalara gelebilecek sözlerden de sakındırıyor. Üzüme kerim demeyin. Evet. ifadesi gibi. Kerim müminin kalbidir diyor mesela. E, bedevilerin konuştuğu sözlerden bile yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne diyor onlar? İşte ateme derler. Bedeviler size galip gelmesin. O işa, işadır. Yatsı. Onun gibi, yani naslardaki ifadelere riayet etmek lazım. Bedevice, yani bedevilerin konuştuğu şeylerden bile yasaklanmışız kaldı ki Yahudilerin, Hristiyanların, kafirlerin, müşriklerin farklı manalar gözetilere kullandıkları şeylerden uzak durmak lazım. Evet, biz bunu kastetmiyoruz diyorlar, batıl bir söz söylüyorlar. Ya biz kastımız bu değil. Yani tamam medet falanca diyoruz ama biz aslında Allah'tan istiyoruz. Kardeşim Allah'tan istiyorsan Allah'a sesle. Niye böyle tutuyorsun madem öyle yani? Bunun gibi. Mesela Beyazlı Bistami'ye şöyle bir söz nispet edilir. Biz öyle denizler, bahirler açtık, okremuslar açtık ki kenarlarında nebiler bekliyordu diyor. Beyazlı Bistami. Şimdikilere, sufileri söylediğin zaman şöyle tevil ediyorlar. Yani şunu kastediyorlar, onlar karşı kıyıda bekliyordu. Biz o denize gidiyorduk. Kardeşim ifade acizimi niye doğrusunu söylemiyor sözü? Yani bu iddialı bir söz yani. Bu iddialı olduğu için bu söz meşhur olmuştur. Bu iddia olmasa zaten meşhur olmazdı bu söz. Yani bunun gibi. 48. ayet. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz ondan başkasının dilediği kimse için bağışlar. Her kim Allah'a şirk koşarsa, ortak koşarsa gerçekten çok büyük bir günahla iftira etmiş olur. Evet, bu ehli sünnet vel cemaatin ümmetin selefinin mutezileden, mürciyeden, haricilerden ayrıldığı onların aleyhine delil olan bir ayet. Bu Tekvir Sapmaz kitabında göreceksiniz. Bu ayet üzerinden bu saptan fırkalar çok değişik e, yorumlara gitmişlerdir. Ve ayet ile çelişmişlerdir esasında. Seleme bin Nuhayn radiyallahu anh'den gelince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şirk koşmadan Allah'ın huzuruna çıkan kişi zina etmiş ve hırsızlık yamış olsa dahi cennete girer. Ama günahın yandıktan sonra girer. Ama Allah hiç karşılıksız affeder. Allah bilir. Yeter ki şirk koşmamış olsun. Geçtik mi? He doğru. Allah razı olsun. 47. Ey kitap verilenler bir takım yüzleri silmeden ve onları arkalarına çevirmeden yani yüzleri silmeden mesketmeden, şeklini değiştirmeden veya onları cumartesi asabını lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce beraberinizde bulunanı doğrulayıcı olarak indirdiğimize yani bu Kur'an'a iman edin. Şüphesiz ki Allah'ın emri yerine gelmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam içlerinde Abdullah bin Suriye ve Kab bin Esed'in de bulunduğu Yahudilerin ileri gelenleriyle konuştu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ey Yahudiler Allah'tan korkun ve Müslüman olun. Vallahi size getirdiğim şeyin hak olduğunu siz de biliyorsunuz buyurunca Ey Muhammed böyle bir şey bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine bu ayetler indi. Yani biliyorlar ama bilmiyormuş gibi inkar ediyorlar. Mücahit dedi ki yüzlerinin silinmesi hak yoldan çevrilip sapıklığa düşürülmeleridir. Bununla kastedilen edilen tamese ile kastedilen budur. Hak'tan batıla çevirmeleri yani hakkı yatsımaları, batılı sever olmaları. Bu hale kalplerinin çevrilmesidir demiştir. Evet, şirk koşmadan Allah'ın huzuruna çıkan kişi zina etmiş olsa da, hırsızlık etmiş olsa da cennete girer buyurmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun kaynağı Ahmet, Taha, Vişer'i Muşkülla Asar, i̇bn ve Ebu Nuaym'in hilyet Evliya kitabı. i̇bn Abbas radiyallahu gelince o ayette Allah Teala kafir olarak ölenlere bağışlanma dilemeyi yasaklamıştır. Tevhid ehli olan kişilerin de umutsuzluğa düşmemelerini dilemiş ve bağışlanmayı ümit etmelerini istemiştir bu ayette. Çünkü Allah Azze ve Celle burada şirk ve küfür üzere öleni bağışlamayacağını net bir şekilde bildirirken, eğer tevhid üzerine ölmüşse isterse günahkar olsun, büyük günah sahibi olsun. Bunların da ümit kesmemeleri, dilediğini bağışlar diyor. Yani Dua kapısı açık bunlar için. Ama şirk üzere ölmüşse buna bağışlanma dileme yasaktır. Bu sebeple bazı alimler, yani çoğunluk e, alimler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin kamrını ziyaret ettiğinde bağışlanma dilemek istemesi ve bundan yasaklanması üzerine annesinin müşrik olarak öldüğüne hükmetmişlerdir. Çünkü müşrik olarak ölmüş olmasa bağışlanma dilemek neden yasak olsun? Annesi hakkındaki durum budur. Ben ona bağışlanma dilemek istedim. Kabrini ziyaret etmek istedim. Ziyarete izin verildi ama bağışlanma dilemek istedim. Buna izin verilmedi diyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki onun şirk üzere ölmediğini düşünüyordu. Çünkü şirk üzere öldüğünü bilse daha önce bundan yasaklanmıştı. Ebu Talip'ten dolayı Ebu Talip Mekke döneminde vefat etmişti. Onun vefat ettiği sene de amül hüzün, hüzün senesi deniliyordu. Ve orada Ebu Talip için bağışlanma dilemekte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklanmıştı. Kasas suresinin 56. ayetiyle. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin ve devam eden ayetleri de yasaklanmıştı. Müşriklere bağışlanma dilemek yasaklanmışken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'de şayet annesinin müşrik olduğunu bilse tekrar bağışlanma dilemesi olacak hiç değil. Bilmiyordu. Yani şimdi günümüzde bazılarının yaptığı gibi insanlara biz e, darına göre hükmederiz. Darül İslam'da ise ona Müslüman asıl olan Müslüman olmasıdır. Darül Küfür'de ise asıl olan kafir olmasıdır. Ta ki biz onun Müslüman olduğunu bilmedikçe diyorlar ya. Bakın Peygamber Efendimiz Sama şirk diyarında kendisi gönderilmeden önce şirk üzere olan Mekke Cahiliye toplumunda ölmüş annesi için onun müşrik olduğuna hükmetmiyor. Yani dar ile hükmetmiyor kişiye. Habukid daru şirkdi o zaman Mekke. Darüşşirk'te bulunan herkes İslam'ı ispat olmadıkça müşriktir şeklindeki genel yargı buradan bozuktur. Allah Resulü Aleyhisselatü oysa böyle davranmıyor bak. Aslan şirk olan bir toplum içerisinde annesinin iman üzere yani tevhid üzere ölmüş olabileceğine hüsnü ediyor Halbuki toplumu şirk toplumuydu. O zaman da ölmüştü. Kendisi 6 yaşındayken vefat etmişti. Ona bağışlanma dilemek istiyor. Ve Allah Azze ve Celle ona bağışlanma dilemekten de yasaklıyor. Ha, anlıyor ki o zaman demek ki bu şirgüzer ölmüş. Şimdi bazıları şöyle bir, mesela su gibi gibi gevşek davranan, özellikle eşari kelamcıları, dolayısıyla onlardan devralarak maturidiler de şöyle bir e, rivayetle güya Allah Resulü'nün anne ve babasını kurtarmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, onun anne babasını ziyaret etti, kabirlerinden diritti iman ettiler, geri öldüler diye. İsnad olarak uydurma metin olarak çok çirkin bir metin. Dinin kurallarıyla, temel kaideleriyle çok ters bir metindir bu. Neden? Kişi öldüğü zaman ameli kesilir. Yani öldükten sonra iman etmenin bir faydası olsaydı, firavuna faydası olacaktı. Firavun iman etti. Yani Artık geçtikten sonra, yani o ölümle karşı karşıya geldikten sonra iman ettim alemlerin Rabbine dedi. Firavundan kabul edilmedi. Ölümü gördükten sonra artık iman etse de zaten faydası yok. Ölümü gören herkes zaten mecburi olarak iman ediyor. Allah Azze ve Celle ayetlerinde belirtiyor bunu zaten. Mecbursun, iman etmekten başka ihtimalin yok zaten. Yani bunu uyduran bu kadar ahmakça uydurmuş ama hani zekiler ya, kelamcılar, kelam yapıyorlar, felsefe yapıyorlar. Böyle ahmakça bir şeyin içerisine düşüyorlar bu uydurmayla. Tıpkı bazılarının şu abdest meselesinde şöyle diyorlar yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün abdest alıyordu. Yani ilk dönem kaynaklarının hiçbirisinde de böyle bir rivayet yok ayrıca. Bunu ilk şeyde görürsünüz. Osmanlı'nın son alimlerinde Hanefi alimlerinde ve Hanefi mezhebinin çok iyi bilen alimlerindendir. Muhammed Emin İbni Abid'in Reddül Muhtar kitabında görürsünüz ilk olarak. Daha eski kaynaklarda bildiğim kadarıyla yok. Yani bu son zamanlarda uydurulmuş bir şey. Allah Resulü abdest alıyordu, alnı kanadı. Ayşe radıyallahu anh'a orayı sildi. Şafi'lere göre kadın eli değdiği için yeniden abdest aldı. Hanefi'lere göre kan aktığı için yeniden abdest aldı. Dolayısıyla diyorlar yani bu uydurma bir hadis. Dolayısıyla diyorlar, eğer diyor kandan dolayı abdest almazsan Belki Şafii'ye muhalefet edersin ama Hanefi'ye uygun düşersin. Kadın değmesinden dolayı abdest almazsan Hanefilere belki muhalefet etmiş olursun ama Şafii'ye uygun düşersin. Dolayısıyla mutlaka bir mezhebe uyman lazım diyorlar. Bunu uyduran Türkiye ortamı için uydurmuş. Yani Anadolu ortamı için uydurmuş. Çünkü Anadolu'da sadece Şafii ve Hanefi mezhebi var. Hakim unsur olarak Osmanlı topraklar içerisinde. Şimdi bu hadis sahih ise Malik Malik'in mezhebi ve Ahmet bin Hanbeli'nin mezhebi otomatikman güme gitti o zaman yani bunların iddiasına göre kadına dokundun bir yerinde kanadı buna rağmen abdestini tazelemezsen senin abdestin geçersizdir Resul'e muhalefet etmişsindir halbuki Hanbeli ve Maliki mezheplerini diğer iki mezhebe göre hak dedikleri diğer iki mezhebe göre kan akması da kadına dokunmakta abdesti bozmaz yani bu hadise o iki mezhep otomatikmen muhalif. Yani bir şeyi uyduruyorlar, uydurdukları şeyde de samimi olmuyorlar diyoruz ya, samimiyseniz eğer bu hadis sahihse şu iki mezhebi iptal edin. Bunlar batıl mezheplerdir değil. Ama bunu da diyemiyorlar. Dördü de hak diyorlar diğer taraftan. Kardeşim kendi söylediğiniz, kendi uydurduğunuz bu göre bunun batıl olması gerekir. Çelişki üzerine çelişki yani. Sünnete gelince sünnette ne kan akması önden ve arkadan olmadıkça ne kan akması ne de kadına dokunmak abdesti bozmaz az önce bahsettiğimiz gibi. Evet bu ayet şirk meselesinde aleykümselamüremsa. Günümüzdeki muasır yani eski eden, eskiden Mutezile'nin fikriydi bu. Bu ayette kastedilen şöyledir diyorlar Mutezile harcilerle ittifak eden muteziler şöyle diyor. Büyük günahtan, tevbe etmeden öleni Allah bağışlamaz derler. Çünkü muteziliğe göre büyük günah sahibinin yeri menzile beyne menzile teyindir. Yani o ne mümindir ne kafirdir. Bilakis ikisinin arasında bir menzilede dedir derler. Yani ne Müslümandır ne kafirdir. Menzile beyne menzile Ahirette ise eğer büyük günahtan Tevbe etmeden ölmüşse ebedi cehennemdedir derler ahiret hükmü olarak. Mutezle'nin fikri bu. Mehmet Emin Akın, Beyhaki'nin Erbain-ı Suğra kitabının şerhinde kendisi şerh etmiştir. Orada bakın bu ayetle ilgili yaptığı şey, aynen şu ifadeyi kullanır. Büyük günahtan tevbe etmeden öleni Allah asla bağışlamazdır. delil olarak da bu ayeti getirir. Allah ne diyor ayette? Allah şirki asla bağışlamaz. Bunun altındakileri ise dilediği kimse için bağışlar. Bu da gösteriyor ki Mehmet Emin Hakkın aynı mutezile gibi düşünmüş burada ve büyük günahı eşittir işte şirk. Yani günahtan dolayı tekfir etmemek bu ümmetin mesela selefinin e, akide esas olarak zikrettikleri şey büyük günahtan dolayı tekfir etmezler. E sen büyük günahtan dolayı tekfir etmiş oluyorsun. Ebedi azaba müstahak kılmış oluyorsun. Ve hadis ayrıca ayette ki suru da açıklıyor. Bu adam şimdi düşünün. Büyük günahtan tevbe etmeden öldü. Şirkin altında mı değil mi? Şirkin altında. Allah Azze ve Celle diyor ki şirkin altındakini affederiz. Eğer tevbe edip de öldüyse zaten onun da bir mesele yok. Şirkten dahi tevbe etmiş de ölmüşse Allah onu zaten affedecektir. Ama tevbe etmeden ölürse, şirkten tevbe etmeden ölen, şirk üzerine ölen kişi Allah'a sığa bağışlamaz diyor. Burası kesin. Biz burada mürciyeden ayrılırız. Yani mürciye çünkü insanların ahiretteki durumlarına da karışmamalarını ister insanların. Hayır, şirk üzere, küfür üzere ölen, cehennemliktir. Ebedi cehennemliktir. Biz böyle itikad ederiz. Bu ayet bunu gerektirir. Ama büyük günah sahibi de olsa, ister küçük ister büyük günah, tevbe etmeden ölmüşse Allah onu dilerse bağışlar, azap eder, dilerse azap eder. Yani azap etmesi gibi bir gerçek de var. Azapla eder. Yani hiç azaba uğramadan affedileceği diye kesin bir şey söylemeyiz biz. Bu tamamen Allah'ın dilemesindedir. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar. Tıpkı Ubadet bin gelen rivayette. Kim namazı abdestine dikkat ederek, rükünlerine, tadilerkanına riayet ederek düzgünce kılarsa bu onun için bir kurtuluş, hüccet burhan olur diyor. Kim de böyle yapmazsa yani abdestine riayet etmez, rükünlerine riayet etmezse Allah onu dilerse bağışlar, dilerse azap eder diyor. Namazı kıldığı halde bak bu. Namazı kılıyor ama tadilerken falan bunlara riayet etmiyor. Dilerse affeder Allah, dilerse azap eder. Ama namazı terk eden müşriktir. Diğer bir ifade de kafirdir. Naslarda bu şekilde gelir. Namazı terk edene kurtuluş yok. Allah korusun. Yeri, Yeri cehennemdir yani namazı terk eden. Yani bu konudaki hüccet ulaşmış olmasına rağmen bunu terk eden kimse. Burada da hadiste de Seleme bin Nuhaym hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği örnek bakın büyük günah. Diyor ki, zina etmiş ve hırslık yapmış olsa dahi şirk koşmadan Allah'ın huzuruna giden cennete girer. Buradaki cennete girer ifadesi mutlak mutlaka cennete girer. Yani hiç azaba uğramadan değil. Yani böyle bir şey yok. Ama cennete girer. Girer mi girer. Ya Allah karşılıksız olarak sokar şefaat edenlerin şefaat sebebiyle veyahut da azap görür. Günahını çeker ama girer sonuçta girer. Çünkü e, mütevatir hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü özellikle şefaatle ilgili hadislerde bir toplumun cenneme girip kömür gibi yandıktan sonra Çıkarılacağı, sonra cennete sokulacağı, bunlara cehennemlikler denileceği, o karalıkları, yanık izleri sebebiyle, sonra bundan Allah'a dua edip de, Ya Rabbi biz burada rezil oluyoruz. Yani insanlar bizi cennemlikler diye aşağılıyor. Yani bir nevi e, kompleks dolayı du dua edecekler diyor. Bunun üzerine bu da kaldırılacak, bu halde onlardan kaldırılacak. Diğerleriyle aynı konuma gelecekler buyuruyor. Bu konudaki hadisler mütevatirdir. Evet, yine... Muasır mürceye de haricilikle bir nevi çorba olmuş bir mürcelik. E, hanefiler. Özellikle Kevseri'den sonra değişime uğramış maturidiler. Maturidi hanefiler. Mesela adam diyor ki bunların itikadında ameller imandan değildir. İtikatları bu. Biliyorsunuz yani mürce itikadını. Ameller imandan değildir. Hanefilerde de böyledir. Maturidilerde de böyledir. Ameller imandan değildir. Bakın şimdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kişi zina ettiği sırada mümin değildir. İçki içtiği sırada mümin değildir. Hırsızlık yaptığı sırada mümin değildir. Yani iman sıfatı kaldırılıyor. Bunu yani sayı hadis. Bukhari Müslüm hadisi. Mesela Ali'ül Khari bunu çok güzel işler. Hanefi olmasına rağmen. Ali'ül Khari Hadisçidir ama Hanefidir. Bunu güzel işler. Bu sahih bir hadis. Şimdi ameli imandan saymayan bir kişinin şu hadise imanı nasıldır? Yani ameli imandan değil ama büyük günahları zina etmek iman iptal ediyor. İmandan çıkıyor bu insan. Hırzlık yapıyor, imandan çıkıyor. Nasıl olacak? Yani ameli imandan saymadığın zaman. Yani bunu şöyle alın. Amel derken, amelin terki de yani bunun zıttı, mesela zina etmemek amel. Zina etmek, görünüşte ameldir ama Allah'ın emrini terk etmektir. Zina etmeyen amelini işlemektir. Şey terk etmek bu emri terk etmektir. Terk olarak bakın bu amele. Terk etmekle imandan çıkıyorsun. Emri terk etmekle imandan çıkıyorsun. Ama yapmakla imana girmiyorsun. Bu nasıl bir iş? İman amelini işlemekle yani bu büyük bir çelişkidir. Al-Kulayri bunu fark etmiştir. Yani buradaki çelişkiyi fark etmiştir ama sukut etmiştir. Yani böyle bir çelişki olduğuna işaret etmiş sadece. Üstünü kapalı geçmiştir. Kevseri ne yapmış? çözümü işte bu buhar ve müslümanlığı inkar etmekte bulmuştur. Niye uymuyor? Çünkü akidesine uymuyor. Geçenlerde Hizbullah tarihcilerle arkadaşlar sayt konuşurken de biz bu esası getirdiğimizde sağa sola kaçışlar yapıyorlar yani. Şimdi bu ne? Mesela Ameriler imandan mıdır? Önemli bir mesele. Diyor ki şimdi bunun naslarının altında kalacaklar için işte biz diyor akidemizde diyor böyle ayrıntılı mesellere girmeyiz yani bunlar ihtilaflı meseleler falan yani kardeşim ne ihtilaf Allah'tan kitap gelmiş, beyan gelmiş. Allah azze ve celle buyuruyor ki. Nisa 65. ayet. Fele ve rabbike. La yu'minun hatta yuhakimu kefi ma şecere beynehum. Ne zikrediliyor burada? La yu'minun. İman etmiş olmazlar. Rabbine yeminler olsun ki iman etmiş olmazlar. Ne yaptın zamanı? Hatta ta ki ke seni hakem kılmadıkça, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakem kılmadıkça. Allah Resulü'nün herhangi bir meselinde hakem kılmadın, bitti imanın iptal. İman vasfında değilsin. İman vasfının kaldırılması kafir olduğun anlamında da değil. Dinden, İslam'dan çıktığın anlamında da değil. Çünkü bu ayetin kendisi hakkında nazil olduğu kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mürtedatta uygulamamıştır. Ayetin sebebin uzununa bakın. Buhar'da yine Ensar'dan bir zat diyor. İsmini de vermiyor sahabeler. Yani onu afiş etmemek için. isminde de vermiyor. Zübey İbn-i Zübeyir radıyallahu anh ile bin ile aralarında bir sulama meselesinde e, muhakeme oluyorlar Allah Resulü aleyhissalat ve Allah Resulü de e, hükmediyor. Diyor ki adam, Elan Resulü diyor, işte önce Zübeyre, önce sen sula, sonra suyu sal ki işte komşun da sulasın diyoruz Zübeyre. O da diyor ki, ey Allah'ın Resulü halanın oğlu olduğu için mi ona iltimas geçtin diyor. Halbuki burada iltimaslık ne var? Yani demek ki istiyormuş ki o suyu kullanmadan önce bana salsın, önce ben kullanayım. Böyle bir şey istiyormuş demek ki iltimas geçtin diyor halanın oğlu olduğun için. Bunun üzerine Allah Resulü dönüyor Zübeyre diyor ki, ey Zübeyre diyor, tarlanı sula suyu da bırakma diyor. Suyu da bırakma diyor. Bunun üzerine bu ayet nazlı oluyor. Rabbine yeminler olsun, iman etmiş olmazlar. Seni hakem kılıp, bu yetmiyor bak, hakem kılmış bu adam. Hakem kılmış. Yuhakkimu ke gerçekleşmiş. Seni hakem kılıp, fi ima şecerâ beynehum ondan sonra, Vela tecidu Vela yecidû, nefislerinde, fi enfüzeyim, bir harac. Bir sıkıntı duymadan, teslim olmadıkça, yani verdiği hükümden dolayı da e, gönülleri salim bir şekilde teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor. Verdiği hükmü de gerçekleştirmek, icra etmek, buna teslim olmak. Yani gönülde bir sıkıntı da duymayacaksın. Ona karşı bir itiraz da olmayacak. Yani Allah Resulü böyle, önce böyle hükmetli bakın. Sonrakinde de diyor ki, suyu da salma hiç. Sen sulat bu hükme de gönlün daralmayacak. Resul verdi o hükmü. Bu iman. Bu olmazsa iman kaldırılmış. Bak iman vasfını Allah Azze ve Celle kaldırıyor. İslam vasfını değil. Bu yüzden bu ensariye şahsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mürtet, haddi uygulamıyor. Ona kimse mürtet, kafir muamelesi yapmıyor ama bir nifaktır buradaki. Nifak. Yani imanla örtüşmeyen bir şey. Bu yüzden biz diyoruz ki imanın birden çok zıttı vardır. İmanın zıtları küfür olduğu gibi fısk da olabilir, nifak da olabilir. Bunların hepsi imanın zıttıdır değil mi? O halde imanın nefiyedildiği her yere biz karşılık olarak kafire koymak zorunda değiliz. Mesela yoldan eziyet bir şey kaldırıp atmak imandandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İman 70 küsur şubedir. En üstünü La İlahe demek. Bunu terk edersen dinden çıkarsın. Yani kelime-i şehadeti getirmeyen, İslam'a ilk girişi yapmayan ehl İslam'dan değildir zaten. Bunu terk ederse veya bunu bozan, aleni bir şekilde e, bozan bir şey işleyen İslam'dan çıkar. Bu imandan çıkardığı gibi İslam'dan çıkarır. En üstün şubesi bu. Sonra en alçak, en alttaki şubesi diyor, en düşük şubesi, yoldan eziyet veren bir şeyi kaldır batmaktır diyor. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak. Yolda bir taş görüyorsun, kaldırmadın, geçti. Yani imanın bir şube eksik sende. Ama bu eksiklik fısk değil. Yani yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmadığın halde illaki fıska girmezsin. Ta ki bilinçli bir şekilde o eziyeti sen koymadığın sürece bir kasıt ile birleşmediği sürece ama fazleti bir sevabı terk etmiş olur senin imanını artıracak bir şeyi terk etmiş olursun evet. bu en alt şube. ve haya da imandan bir şubedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü'ne ama sanki ortalardan da bir e, örnek veriyor hayayı terk edersen günahkar olur Haya terke halinde sahibini günahkar kılan imanını eksilttiği gibi fasık kılan bir şubedir Hatta münafık olması bile beklenir hayasız kişide. Çünkü ne Allah'tan korkar, ne kuldan utanır. İmanın böyle şubeleri var. Bu ne demek? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhar ve Müslim hadisi burada. Sıhhat üzerinde ittifak edilmiş bu hadisinde iman artar ve eksilir. Başka bir çıkış kapısı yok. Evet, bu hadislerden sonra bir kimsenin işte hatta ayet iman meselesini, yani akidenin özüdür bu. Allah Azze ve Celle kendisi altına yemin ederek söyledikten sonra işte amelleri, imanı artırır mı, artırmaz mı, böyle gereksiz şeylere girmeyiz biz. Böyle edepsizce konuşmalar oluyor ondan sonra. Çünkü nasların karşısında karşı duramayacak, mezhebini de terk edemeyecek. Yani ayetler açık, hadisler açık. Ama koskoca bir mezhep var. Yıllardır sürmüş gelmiş. Nasıl terk etsin? Senin getirdiğin bir ayet, bir hadis. Sanki bu imamlar, bu alimler, bu hadisleri, bu ayetleri görmedi mi diyor. İşte görenlerin halini görüyorsun. Ali'l-Khari gibi. Allah rahmet eylesin. O en azından sükut etmiş. Ama diyor böyle bir de bir çelişki var diyor. Kevseri gelmiş. O da inkar etmiş. Görmedi mi? Gördü işte. İnkar ediyor. Şimdi diyorlar yani. Alimler iştead etmiş, iştead ettikleri içinde hata beseler ecir var diyor. Ebu Hanife'yi kurtaracaklar bu sözle, iman artmaz eksilmez sözünden dolayı kurtaracaklar. İştead etmiş. Hangi ayete dayanarak iştead etmiş? Hangi derse dayanarak iştead etmiş? İştead dedin, Kur'an ve Sünnet naslarından değil mi? Ayetlere baktığın zaman imanların artacağından bahsediyor defaatle bir sürü ayette. Hangi ayete dayanmış? Da Ebu Hanife iman artmaz demiş. Hadislere baktığın zaman durum ortada. Hangi hadise dayanarak iman artmaz ve eksilmez demiş Ebu Hanife? Burasını hiç mi düşünmüyorlar? Ayet ve hadisler böyle olduğu gibi ümmetin icma'ı da bu şekilde, sahabenin, tabi'nin icma'ı da bu şekilde. Başta Ebu Hanife'nin en önde gelen öğrencilerinden İmam Muhammed itiraf ediyor. Şafii'den de icma naklediyor. İmam Muhammed, Ebu Hanife'nin öğrencisi, kendisine yetişip de ilim okuduğumuz herkes şundan müttefik diyor. Ameller imanlandır, artar ve eksilir. Yani hayırlı amellerle artar, günahlarla, masiyetlerle de eksilir. Kendilerine yetiştiğimiz herkes böyle diyor. Ama Ebu Hanife ne diyor? Artmaz ve eksilmez diyor. Ve daha başka naneler var. Yani... Birileri Ebu Hanife'yi kurtaracağız diye, işte siz Ebu Hanife'ye sapık diyorsunuz, şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz diyorlar ya. Bunlar böyle demekle ne net diyorlar aslında biliyor musunuz? Meali şudur. Aslında Malik sapık, aslında Şafii sapık, aslında Evzai sapık, Vekibin el-Cerrat sapık, Süfyan-ı Sevri sapık, ne bileyim Abdullah bin Mübarek, Selefin imamlarından ne kadar bildiğiniz varsa onların hepsi sapıkta da Ebu Hanife haklıydı diyorlar aslında. Çünkü bunlar bunu böyle ümmet arasında ihtilafı mesele değmemişler. Bilakis Ebu Hanife'yi ismen bile zikrederek o sapıktır ve saptırıcıdır. O şifa bulmaz bir hastalıktır. O geldiğinden beri İslam'da gediği kapanmaz bir gedik açılmıştır diyerek üstüne basa basa söylemişlerdir. Başta bunların başında Ebu Hanife'nin kendi hocası Hammad bin Ebi Süleyman da var. E, Hammad bin Ebi Süleyman mürce olmasına rağmen. Yani ilk mürcelik e, fikirlerine sahip olmasına rağmen amellerle imanını irtibatlandırma konusunda mürceye kayan ilk kişilerden birisi olmasına rağmen Ebu Hanife'yi böyle niteliyor. Yani ümmete giren büyük bir beladır diye. Selef böyleydi. Seleften sonrakiler, işte i̇bn Teymiye biraz herhalde insanlarda Ebu Hanife'nin taraftarlığı çokça yoğun olduğu için olsa gerek Ebu Hanife hakkında çok üzerine gitmemiş. Onu ümmetin imamlarından biri olarak anmıştır. Üzerine gitmemiştir fazla. Bu sebeple selefilerde işte bak İbn-i bile Ebu Hanife hakkında bir şey dememiş ona imam diyor falan diyerek böyle şey yapıyorlar. Biz Selefin durduğu yerde duruyoruz. Ahmet bin Hanbel onun hakkında ağır sözler söylerdi. Çok ağır sözler söylerdi. Oğlu Abdullah bin Ahmet bin Hanbel es Sunne adlı El-Sünnet itikanına dair eserinde Ebu Hanife ve onun sapıklığını reddetmek diye bak akide esasları içerisinde bir bab açmıştır. 70-80 tane rivayet aktarır seleften. Ebu Hanife'nin ismini vererek hepsinde de. Bu imamlardan aktarır. Akidenin, sünnetin esaslarındandır Ebu Hanife'yi reddetmek. Onun akidesini reddetmek. Bugün bunu yapmayan insanlar işte Mustafa İslamoğlu gibilerin işte Ahmet bin Hanbel'e çatarak, hadis eline çatarak bütün hadislere teslim olmuş kimselere harbi ilan ederek Ebu Hanife gibi hadislere kafa tutmuş insanları önder edinmesine sebep oluyor. Çünkü insanlarda Ebu Hanife hayranlığı var, nasıllara baktığı yok kimsenin. Ebu Hanife'yi kullanarak cehmili halk arasında yayıyorlar bugün. Mürceliği nasıl yaydılarsa. Çünkü bu halkın içerisinde namazın, terkinin, küfür olduğu şeklindeki akideyi savsaklamak için Ebu Hanife'den daha kuvvetli bir e, isim bulamazlar. Ebu Hanife ile yaydılar bunu. Diğer bütün ameli meselelerde de böyle. O yüzden insanlar günahkar ve umursamıyorlar bunu. Bu umursamamazlık sebebiyle gün geliyor, O e, umursamadan işledikleri günahları din ediniyorlar. Öyle yapılması gerektiğini, bunlar terk etmemek gerektiğini, yani balıkta direniyorlar bu seferde. Fısk olan unsurlarda. imamları görüyorsunuz. Allah'ın dinine adaletle, şahitlikle mükellef oldukları halde bunu terk ediyorlar. Batıl şahitlikte bulunuyorlar. Allah Azze ve Celle daha önce e, bizden olmayanlar dersinde bununla ilgili başlığı da işlemiştik. Yalan şahitlik. Allah'a ortak koşmakla beraber zikrediyor bu batıl şahitlikte bulunmayı. Haç suresinde. Allah'a ortak koşma ve yalan şahitliği beraber, birine bağlı olarak zikrediyor. Bugün hakkı gizliyorlar. Allah Resulü'nün söylediğini söylemeyi, işte aşırılık insanlar dinden soğutmak diye, mesela namazın terki küfürdür diye söylemek insanlar dinden soğutuyormuş. Kardeşim bu Allah'ın dini. Dinin kendisinde olan bir şey. Biz dinde olmayan bir şey söyleyerek insanları kaçırıyor değiliz ki. Allah Resulü'nün söylemekten çekinmediği bir sözü söylüyoruz. Ama din, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dininden başka bir din haline getirilince, evet, onların dininden soğutuyor bu insanları. Yani Allah'ın Allah söyledikleri, Resul'ün söyledikleri insanları batıl dinlerden soğutuyor. Evet, Allah izin verirse 49, Nisa Suresi 49. ayetiyle devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allah ve ve eşhedü la ve eşhedü enneke ve Sormak <Sessizlik> istediğiniz bir mevzu var mı? Hayır <Sessizlik>